Sanal ortamda nikah yapılabilir mi diye bir soru var. Kıyılan nikah caiz olur mu? Evet. Şimdi nikahtan ne anladığınıza bağlı. Nikah ciddi bir mesele ise böyle ciddiyesiz bir şekilde nikah olmaz. Evet. Nikah ciddidir değil mi? Tabii yani ki, ömür tabii. boyu evleneceğiniz, hayat süreceğiniz bir kişiyle şahitler huzurunda bir şeye karar veriyorsunuz. Sanal ortamda nikah resmiyette geçerli mi? Hayır. Böyle bir şey var mı? Evet. Yani karşıda internet üzerinden evlilik belediyelerde geçiyor mu? Böyle bir şey yok. Evet. Yani hiçbir hukukta da böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Kaldı ki Hristiyanlar ne yapıyorlar? Kilisede kıyıyorlar. Değil mi? Evet. O kadar ciddi bir mesele. Ee, halbuki Avrupa'da çok da bir aile anlayışı yok. Yani böyle bizim arzuladığımız türde bir aile hayatı çok fazla yaygın değil. Buna rağmen bu konu ciddi olarak ne yapılıyor başlangıçta ciddiyet e, arz ediyor ve kiliseye gidip nikah kıyıyorlar. Şimdi İslam hukukunda böyle önemli bir mesele, efendim internet karşılıklı görüntü sağlayarak 2-3 tane şahit bularak yapılır demek bir defa bu aile hayatına saygısızlık anlamına gelir. Evet. Ne yapmak lazım? Devlet de buna itibar etmediğine göre yani resmi, resmi kurumlar için. resmiyette böyle bir şey zaten kabul edilmiyor. Dolayısıyla sanal ortamda bir evlilik söz konusu olamaz. Böyle bir işlem caiz ve geçerli olmaz.